Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İngiltere'deki Manchester Üniversitesi bünyesindeki Tindal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi, Massive Attack grubunun konserlerinden gelen verilerle müzik dünyasının iklim değişikliğini körüklemeden konserler organize etmesi için bir yol haritası sundu. Bilim insanlarına göre sanatçılar ve müzik grupları özel jet uçakları yerine trenleri tercih etmeli, festival ve etkinlik alanları kendi yenilenebilir enerjilerini üretmeli ve konser biletleri ücretsiz toplu taşımayı da kapsamalı. Bunlar müzik endüstrisinin karbon salımını azaltarak iklim değişikliğine olumlu etkili bulması için sunulan önerilerden bazıları. İklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak isteyen İngiliz elektronik grubu Massive Attack'ın turnesinde toplanan veriler, yol haritasının çıkarılmasında kaynak olarak kullanıldı. Belirlenen öneriler müzik endüstrisi ile detaylı şekilde paylaşılacak ve sürdürülebilir bir yaşamı benimseyen milyonlarca dinleyicinin de bunlardan ilham alması hedeflenecek. Tindal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi 2019'dan bu yana Massive Attack turnesinin verilerini topluyor. Süper düşük karbon yöntemleri olarak adlandırılan yol haritası küresel ısınmayı 1,5 santigratte tutmak için müzisyenlerin, sponsorların, turne yöneticilerinin ve ajansların yapması gerekenlerin altını çiziyor. Tindal Araştırma Merkezi'nden Profesör Carly McClackan'ın canlı müziği gerçekten karbondan arındırmak için turnenin tasarlanmasından başlayarak adım atmak gerekiyor diyor. Merkezin raporuna göre müzik endüstrisi ancak karbon salımını azaltmadığı Aşamada karbon telafisi için ödeme yoluna gitmeli. Karbon telafisi çeşitli sektörlerin ve şirketlerin neden oldukları karbon salımını bir kredi sistemi vasıtasıyla ödeme yaparak telafi etmesi anlamına geliyor. Bu yöntem bazı şirketlerin yalnızca ödeme yaparak sorumluluklarından kurtulmalarını sağladığı için de eleştiriliyor. Ancak rapora göre bunun tam tersi olmalı. Hiçbir şekilde artık kendisi azaltamıyorsa bunu işte o zaman ancak telafiye gitmeli. Rapor'a göre bağımsız bir kuruluşun hedeflerine ne kadar yaklaştığı açısından da sektörün denetlenmesi şart. Masifetak'tan Robert Delnaya, araştırma gruplarının sürpriz olmadığını, iklim değişikliği ile ilgili çözümlerin hali hazırda bilindiğini söyledi. Masifetak grubunun üyesi, bu tavsiyelerin tüm endüstri tarafından uygulanmasının Birleşmiş Milletler raporunda ifade edildiği haliyle insanlığın kırmızı alarmı olan iklim değişikliğini durdurmaya yardımcı olacağını da ekledi. Independent Türkçeden Uğurcan Yıldız'ın derlediği haberde 10 ülkede yapılan bir ankete göre her 10 gençten 4'ü iklim krizi nedeniyle çocuk sahibi olmaktan korkuyor. Katılımcılar, hükümetlerin iklim kriziyle mücadelede çok az çaba göstermesinden de şikayetçi. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Nijerya, Filipinler ve Portekiz'de yaşları 16 ile 25 arasında değişen yaklaşık 10 bin gencin katıldığı bu anket 7 Eylül'de tamamlandı. Henüz hakem değerlendirmesi sürecindeki anketin bulgularına göre gençlerin %83'ü insanların gezegene iyi bakmadığını düşünüyor. Katılımcıların %75'i gelecekten korktuğunu, %65'i ise hükümetlerin gençleri yüzüstü bıraktığını söyledi. Hükümetlere güvenenlerin oranı sadece %31. Gençlerin yaklaşık yarısı ayrıca iklim krizine dair endişelerinin günlük hayatlarını etkilediğini bildirdi. Çocuk sahibi olmanın hala uygun olup olmadığını soran pek çok genç kız tanıyorum Yani 25 yaşındaki Alman iklim aktivisti Louisa Neubauer şöyle konuştu. Bu basit bir soru. Fakat içinde yaşadığımız iklim gerçeği hakkında çok şey anlatıyor. Biz gençler iklim krizi hakkında kaygılanmanın bir işe yaramayacağını anladık. Böylece bireysel kaygılarımızı toplu eyleme dönüştürdük. Şimdi sokaklarda, mahkemelerde ve dünyanın dört bir yanındaki kurumların İçinde ve dışında yani her yerde savaşıyoruz. Ancak emisyonlar rekor seviyeleri yükseliyor ve devletler bizi hala yüzüstü bırakıyor. Çalışmanın yazarlarından Carol N. Hickman, çalışmanın ilk kez gençlerde psikolojik sıkıntıların hükümetlerin eylemsizliğiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor dedi. Hükümetlerin harekete geçmesi için daha ne gerekiyor diye de soruyor Hickman. Ve Türkiye'de gençler harekete geçiyor. Fridays for Future Türkiye, Youth for Climate ve Roots and Shoots'un çağrı yaptığı, birçok kurum tarafından da desteklenen iklim grevinde aktivistler saat 12 ile 14 arasında Kalamış parkında düzenlenecek vegan bir piknikte bir araya gelecekler. Saat 17'de de Kadıköy'deki Eminönü İskelesi önünde toplanacak olan iklim aktivistleri. Baçın basın açıklamasının ardından müze gazhaneye kitlesel yürüyüş düzenleyecekler. Grev saat 18'de müzede düzenlenecek forumlar konserlerle devam edecek. Evet bu cuma saat 12 ile 14 arası Kalamış Parkı 17'de Kadıköy Eminönü iskelesinde başlıyor eylem gençlerin. Ve 24 Eylül'de hep birlikte iklim için birleşeceğiz diyor gençler. Ortak geleceğimiz için Herkes için iklim adaleti talep ediyoruz, yerel ve merkezi yönetimleri gelecekte yaşamı mümkün kılacak şekilde iklim kriziyle mücadelenin bir parçası olmaya adım atmaya çağırıyoruz dendi. Küresel çapta düzenlenecek iklim grevine milyonlarca kişinin katılacağı dile getirilen açıklamada 24 Eylül Cuma, bu Cuma, tüm dünyada ve ülkemizde İstanbul'daki gençler tarafından gerçekleştirilecek küresel iklim grevinde hep beraber olalım diyor gençler. Kadıköy Emirnui Skalesi saat 5 ve ondan önce Kalamış Parkı saat 12 ve 14'te buluşuyor gençler. Gençlerin yanında yer isteyenlere duyurulur. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geleceğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.